Yecibu aleyna taallum arba'a mesailat, dört şey mes'ele vaciptir. El ula dedik el ilmu, birincisi el ilm. Ve huva ve ma'rifetun ve ma'rifetud dinil islam bil adille. Birincisi ilm. O da ne? İlm Allah'ı, değil mi? Nebisini ve din e İslam dini delilleriyle bilmek. İkincisi açalının <gülüyor> Esaniyetu edavetu e, al-amelu onunla amel etmek dedik, değil mi? Üçüncüsü edavetu ilehi, buna davet etmek. Evet. Dördüncüsü e, al-rabi'atu es -sabr bunda sabretmek. Buna neyi delil sunduk? o Teala, Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Wal-Asr, Asra yemin ederim. İnnel al-insaan l İnsanlar insanlar hüsrandadır. Illa al amen ve amelu salihat iman edenler ve salih ameller ha işleyenler hariç ve tevaasav bil hak ve tevaasav sabrı ve hakkı tavsiye edenler de hariç tamam mı? sonra buna şahit olarak ne getirdik İmam Şafii'nin sözü ne diyor İmam Şafii لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه eğer Allah hüccet olarak bu sureden başka bir şey indirmeseydi bu onlara yeter bunların hepsini ne yaptık şerh ettik değil mi Sonra Bukhari'nin sözünü şahidelar getirerek ne diyor Bukhari? Kalim Bukhari yu Rahimullah. Bukhari şöyle demiştir. Babun, bab. El-ilmu kâbil al-qâli ve amel İlim kavilden, yani sözden ve amelden öncedir. Ve delilu-qâlihu Teala. Bunun delil ne? Fâlem bilki. Ennahu la ilâhe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur ve istakfîl edemik. Günahlarından tövbe et ayeti. Sonra ne diyor? Fâbeda bil-ilmu kâbil al-qâli ve amel Sonra ayette.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 ennehu yajibu ala kulli muslimin ve muslimetin her Müslüman erke ve kadın ve bayana kadına şu vaciptir ne taallumu hazi, selasi mesaile ve amelu bihin bu dört, şey bu üç meseleyi öğrenmek ve bununla amel etmek nedir vaciptir dedik ki yecibu ala kulli muslimin her müslümana vaciptir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 ve bera vel vera vel bera vel vera tamam bu da zaten içinde içindedir aslında rubûhiyetin içindedir ulûhiyetin ha bu üç şey dedi ya heh şey amel et. yani amel itikat tamam mı bu bunlar evet şimdi e, e, diyor ki enhu yecibu ala kulli ve muslimetin her müslüman erke ve müslüman kadına ancak burada bir kayıt getiriyoruz biz mükellef olacak evet. mükellef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 işte kim bu Resul'e itaat ederse dehalen cennete. Cennete girer. Ve men asahu kim bu Resul'e isyan ederse dehalen nara. Ateşe girer. Nedir bunun delili? Diyor ki Muhammed bin Abdülrahman Ve delilü kavlihu teala Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir. Ne o? İnna erselna ileykum Resul'en şahiden aleykum. Biz size size şahit olan Resul gönderdik. Kema arsel ne? Firauna Rasul. Firauna yolladığımız gibi, yolladığımız Rasul gibi. Yani biz nasıl Firavun'a Rasul yolladıysak, size de şahit olan bir Rasul yolladık. Sonra biz ilgilendiren ayetin e, yeri neresi? Fasafir Aunun Rasule. Firaun Rasule ne yaptı? İsyan etti. Fakaznehu. Biz de onu yakaladık. Akhzen vebiyle, şiddet, kuvvetli, şiddetli bir şekilde onu ne yaptık? Yakaladık. Bu ve bil de çok ilmiy, güzel bir ısılah onda açacağız.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 Anlatabiliyor muyum? İşte insanlarda hep ne var? Zan var ve ön Öyle yargı var. Tamam. Allah Muhammed bin i mekanını cennet yapsın. Eğer Allah azze ve celle ona şefaat hakkı verecekse, onu cennetine sokacaksa, inşallah Rabbim onun şefaatini bize nasip inşallah. Sübhanallah. Çok büyük alimdir. Nullillah ve enine en Allah ha khalaqana ve ve lem yetrukna hamelen. Bizi yarattı, rızık verdi ve bizi hemel bırakmadı. Tamam Bizi hamel bırakmadı. Sonra buna ne neyi delil getirmişti? İnne ersalna ileykum rasulen. Biz size Rasul yolladık. Şahiden aleykum üzerinize şahit olan. Keme ersalna ila firavna rasula. Firavna yolladığımız gibi. Tamam mı? Fe asa firavnu'r rasule. Firavna ne yaptı resul'e? Ne yaptı? İsyan etti. Fe akhaznahu biz de onu yakaladık.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 en faziletli kim? Nebis Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bunda icma var. Delil zaten hulle var ikisine. Kulle ikisine ait. E, Allah kimi haliledinmiş? İbrahim Aleyhisselam ve Nebis Aleyhisselam. O kadar. Başka haliledin kimse? Yok. Yok. Tamam mı? E, hulle ne? E, e, hulle muhabbetin bir üst derecesidir. Tamam mı? Yani muhabbetin üst. Onlar isim sıfatla anlatırız onları. Şu. Var isim sıfatla. Bununla alakası var biraz çünkü. Tamam Şimdi anlattık buraya kadar. İki, birincisi ne? Allah bizi başıboş bırakmadı. Yes. Resul yolladı. İtaat ediyoruz ona.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 seniyet <gülüyor> ikincisi anne Allah en Allah Allah muhakkak ki Allah la yada razı olması ne en Yuuramehu kendisine şirk koşulmasına ama kendisiyle beraber şirk koşulmasına Ahadun, kim olursa olsun bu herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne yapmaz razı olmaz fi ibadeti yine de ibadetinde la melek mukarrab. ne yaklaştırılmış bir melek? yakınlaştırılmış bir melek? Allah'a yakın olan melekler var Allah en yakın olan melekler ne? Arşın etrafında olan melek.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 felatır um Allah ya Allahla beraber ne yapmayın kimseye dua etmeyin şimdi bu ibare dikkat edelim diyor ki en Allah helayardda Allah razı olmaz neden razı olmaz kendisine şirk koşulmasından. şimdi Allah'ın iradesi vardır Allah irade eder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 En Allah'a la yar da, en yuş rakamı kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz, affetmez. Ahadın, herhangi birisi. Şey. Fi ibadeti ibadetinde. La melekum mukarrab. Bu ne yaklaştırılmış bir melek? ve Velânebiyun mursal. Ne de, gönderilmiş bir nebi. Ne neyi söyledi bu? Hangi ayet Dedi ki, ve en el mesaji delil Mescitler kimin? Allah'ın. Allah Allah Falaat alûme Allahi ahade. Allahla beraber. Ne yapmayın? dua Duayım.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 Allah Azze ve Celle'nin şu kavmi. La tecidu kavimen. Sen şöyle bir kavim bulamazsın yani böyle bir kavim olmaz, olmaması lazım. Yüminunü billahi ve yümi Bu, bunlar geliyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da yüvdunümen hadda Allah ve Rasuluhu. Sonra da Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz, olmaz olsun tabiri caizse. Evet. Tamam? Bu Arap Dili edebiyatında belagatında olmaz olsun dersin yani. Tamam mı? Walla İster bunlar babalar olsun ve obna'uhum ve oğulları ve ihvanuhum ve kardeşler ve aşiretleri asiretleri iki ketebe fi kulubihim ilman kulubihimul iman işte Allah bunların kalplerine ne yapmıştır imanı yazmıştır ve ayyadahum bi ruhum min ve ruhla desteklemiştir bunların tefsiri gelecek yudkhiluhum cennatin tajri min tahtaha alanharu halidin fiha onları altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak koyacaktır. Allah bizi onlardan kılsıyor. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, razı olmuştur. Onlar da Allah'tır. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, askerleridir. Ela inne hizballahi humun muflihun. Allah'ın askerleri kurtuluşa ermiş. Onlar değiller mi? İşte bu üçüncü bu. İşte bunu, bunu şerh edeceğiz bir dahaki kaldığımız yerden. Hemen fıkha geçelim inşallah. Wallahu alemü sallallahu aleyhi ve sellem. A'la nebiyyine mühammedin. A'la sallallahu aleyhi ve sellem.